Bokem Volkan sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Radyo Tüdyos'un Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanat seferler. 8.35 oldu saatimiz. Fahir Röyünç'te işte, gündeme bakmaya başlıyoruz. Hoş geldiniz Fahir Bey stüdyolarımıza. Efendim, stüdyolarımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun çok hoş bir program olmuş öncelikle tebrik Bugünkü ediyorum. Bugünkü yayınımızı Ankara stüdyolarımızdan gerçekleştiriyoruz. Öncelikle onu belirtelim. Çok teşekkürler. Başka hangi stüdyolarımız var biliyorsunuz? Kبرى stüdyolarımız Kıbrı var. stüdyolarımız var. Bu seferki Ankara'da nokta Ankara. kısmet. De Ankara'da 5 stüdyomuz var. Arzu ederseniz oraya alabilirim. Oktay yok. Evet. Yani ferah ferah bir yayın olabilir. Neden yok Kişisel acaba? eşyalarınızı yerleştirmeniz için bir şarkı çalabilirim. Ondan sonra daha rahat başlayabiliriz. İyi iyi çok diyorsun. rahatız. Çok rahatız. Hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel. Ankara stüdyoları harika. Sizin ...enerjiniz programa başka bir... ...teşekkürler <gülüyor> sağ olun... <gülüyor> ...afiyet olsun... ...şöyle ben genel olarak programın formatını açıklayayım... ...genel olarak gazetelere bakıyoruz biz hani... E, evet. ...gündemle ilgili olarak... Tabii ki gazetelerden gündemi takip ediyoruz diyebilir miyiz kısaca? Kısaca özetle böyle diyebiliriz evet bunu söyleyelim isterseniz hemen ben size küçük bir kuple örnek. Mesela ben hemen ısınmak için. <gülüyor> Isınmanız için meslek hayatı boyunca 130.000'den fazla sünnet yaparak dünya çapında ün kazanan Kemal Özkan dün aramızdan ayrıldı. Aa, meşhur sünnetçi. Meşhur sünnetçi, meşhur sünnetçi, sünnetçi derken da... 130.000 kişiyi sünnet eden birisi en azından. ...gerçekten bayağı bir popüler bir insan olması lazım. Yani şimdi böyle mesela bir saz üstadını kaybettiğimiz zaman... ...işte sazı boynu bükük kaldı falan diyoruz ya. Evet, evet. Boynu bükük kaldı. Boynu bükük kaldı. O küçücük çocukların boynu bükük boynu kaldı. bükük kaldı. <gülüyor> Gerçekten öyle. Ee, sünnetçiler kalıyor. Ben de küçükken en çok istediğim şey... E, ...hakikaten e, Kemal... Kemal ...Abi mi denir artık? Kemal, Kemal Bey. Bey. Kem ama biz yani o biraz böyle bir şey... ...hani 80-90 yaşında da olsa gene bir abin dediğimiz, abin idi. sünnet eden adam, abin de olur işte, e, Korkuları e, ilk kez aşarak Türkiye'de, yani çocukları böyle bir sünnet korkusundan ilk defa. Evet, e, kesin sevimli de bir insandır. Yok sen mi de bir insandı? 130 bin kişi, bunların ailelerini vesairelerine kaçacak olursan, en az benim hesaplarıma göre milyona ulaşır. Milyonu A geçer gibi geliyor. Bir de şu var, ben yani e, yıllar sonra, ya yani Kemal Yüksel'in her zaman biliyorduk da, işte böyle biraz. Para kazandıktan sonra bir kenara ayırıp bir de Kemal Özkan'a uğrasam mı diye düşündüğüm olmuştur yani. Evet, evet. Sonuçta markadır. Marka yani işte? evet e, o, ne derler. O, hani bir o ustanın... markanın elinden çıkmış şey yani bir markalı oluyor bir evet. anda. <gülüyor> yani <gülüyor> <gülüyor> sırada <gülüyor> uydurukların yanında markası olan üstünde imzası Şimdi olan bir... Şimdi şey gibi siyonu. düşün onu bir tuval gibi bir resim gibi düşün. Yani öyle. Ee, tabii ki çok iyi ismi duyulmayan çok iyi ressamlar da vardır ama ismi duyulan ressamla Marka ayrı bir şey şu anda yani. teşbih yapıyoruz değil mi? Bakın ee, Kemal Özkan e, diye gösterebileceğin bir göğsünü gere gere evet yani herhalde bir şey vardı bir e, alameti farikası vardı vardı herhalde hakikaten sevdiklerine baş sağlığı dileyelim evet. tüm, e, nasıl diyelim hasta, hasta denmez ona tüm böyle e, net çocuklarına Kemal Özkan'ın ee, sünnet ettiği çocuklarda bir başsağlığı bir dinleyelim. de çok hak, gerçekten kişi. çok yardımsever ee, pek çok e, yani yaptığı sünnetlerin büyük çoğunluğundan e, para almayarak ihtiyacı olan insanların yani ihtiyacı derken tabii ki e, sünnet ihtiyaç e, kategorisi e, şey olarak söylemek lazım maddi durumu elvermeyen yani, da... ailelere son derece yardımcı e, olup e, hiçbir ücret almadan e, sünnetleri gerçekleştirmişti Yani böyle bir iş yapıp da bu kadar korkutulan çocukların sevdiği bir adam olmak da kolay değil. İşte o karaktere ilgili bir şey herhalde. Benim çünkü küçükken bir arkadaşım oldu. Yani bir arkadaşım Kemal Bey'e... O oldu, Bey e bütün sünet... mahalle vazgeçti olmaktan. Yok yok, hayır hayır. Ha Kemal Bey e, mi oldu? Kemal Bey Ankara'da mıydı Kemal Bey? Yok vallahi bilmiyorum. İstanbul'u çok... özellikle götürmüşler. Hayır, e, yani Ankara'ya geldiğini biliyorum. E, kendisini gördüm de. Turnedeyken herhalde. Ailesi, yani durumu iyi olan bir aileydi. Onu da söyleyeyim de yani çok da ihtiyacı olan bir aile değildi bir taraftan ama e, yani Ankara'ya herhalde turnede geliyordur. Büyük ihtimalle evet, yaz turnesi. İşte çok özenmiştik o zaman, e, hiç aklımızda kalmıştı. En büyük isteklerimizden biriydi. Bir hayaldi ve hayal olarak kaldı. Sevenlerine baş sağlığı diyelim bir kez daha. Şimdi tabii bu tür ölüm haberleriyle genel olarak... Girmeyelim, de, girmeyelim. Evet tabii ki. Başka bakalım bir sürü ölüm haberi var ama değil. <gülüyor> <gülüyor> değil. Bunlar değil. Bunları vermek istemiyoruz. Yani ölenin arkasından konuşmak olursa evet Charlie Chaplin'le ile ilgili bir sondaki gelişmesi ölümünün üzerinden yıllar yıllar geçmesine rağmen. Bu arada Charlie Chaplin çok sevimli bir adam olmadığı söyleniyor da. Evet çok sevimli. Haber de o yönde mi? Bunu destekleyen bir haber mi? O da yani sevimlilik mi artık bunu ne derler bilmiyorum ama Charlie Chaplin'in biyografisi yazıldı geçtiğimiz günler. Pek çok biyografisi yazılmıştır muhakkak Hı -hı. ki. Ee, efsane oyuncunun e, biraz e, kadınlara karşı... E, Meraklı oldu. Bir, mer bir merak. Yani bu merakı da geçmiş artık başka bir şey. Bir de bu sayısal rakamlara vurulduğu zaman bir tuhaf oluyor ya. E, yaşamı boyunca 2000 kadınla beraber olduğunu iddia etti. Şimdi tabii ölmüş. Charlie Chaplin'in arkasından. Doğru yani, yani. Eksiği vardır, fazlası vardır, yanlışı vardır. Bu hayatta olan... Kadın var mıdır bilmiyorum da onlar da elleri öpülesi teyzelerdir yani. Yok o kadar. Onlar da hayatta değildir de onların torunları vardır belki. Ya yok, kendisi biraz gençlere e, karşı ilgisi olmaz. Genç olur. de olsa gene Yani. Ne kadar e, genç yani, Ne kadar yani doğru söylüyorsun en kötü. Onların torunları falan varsa yani şimdi bu yayında sizin var ya babaannenizi. Eyo e, 2000 e, kişi önce... de zan altında da bırakmamak Tabii. lazım. Bunlar hep yazılanlar, çizilenler. Ama tabii ki programımızda sadece bunlar yok. dedikodu mahiyetinde ben, e, bir takım bilgiler oldu. E, İngiltere Kralı Prens William'ın eşi Cambridge Duchess'i Kate. E, biliyorsunuz son dönemde kraliyet ailesinin gözdesi, göz bebeği. Doğru, e, gelinimiz abi, var dostlar diye. Yani gururla sunabildikleri, ailenin gururla göğsünü gere gere her yerde e, sunduğu bir e, artık ne diyelim bir kraliçe adayı diyelim bizim Hı -hı. için. Çünkü e, Prens William da biliyorsun. Kraliyetin kaç numaralı seri başı? İki numaralı, İki numaralı seri... seri başı. İki numaralı seri başı. Ee, Kraliçe Elizabeth K.T. mini E.T.E. yasaklamıştı. Prince William dediğimiz şey değil mi? O Oğlu, torunlu. torunu. Torunu. Kraliçenin torunu. Evet, kraliçenin torunu. Ee, Kraliçe Elizabeth K.T. mini E.T.E. yasakladı. Ee, ve bu konuyla ilgili çok hasa sert katı kurallar gelmişti. Maxi giyiyorsun. Düzgün yağulurum. giyemeyeceksen giymedin. Evet, pantul giy. Max'i giy ama mini giyme diye. Royal Don'unu hep görüyorlar. Böyle. Evet ama Kate dün başlayan Yeni Zelanda gezisinde yasağa uymayarak sen misin? Gerçi mini etek de değil de Rüzgar'ın şeyi böyle. Hani, kloş etek. Kloş. Evet kloş dediğimiz eteği giydi ve yine Royal Don maalesef laak diye ortaya çıkmasıyla beraber... Kraliçe Elizabeth e zaten hemen fiş taklemişler. Birkaç tanesi fotoğraf çekmiş cep telefonundan. Seninki gene açtı. Senin gelin don, işte bu da Royal Don'unuz. Dilitiyor arkadınca az ya. Kıp kırmızı. Kraliçe'nin bir fotoğraf var kıpkırmızı. Ki biliyorsunuz akça elbisesi. akça pakça bir kadın biliyorsun. Saçları bile kızarmış. Gibi. Yani o derece. Ee, büyük büyük şey olsun. Aileyi nazar değiyor vallahi billahi yani çekemeyenler utansın. Biz Royal Ama çocuğa merak... gelmesin ya boşver. Gaye'te gelsin. Eeyecekse. Evet. Bu arada çocuk da maşallah yani bu da aile yani George'da George yani bildiğin... Royal mamalarla beslenmiş belli Vallahi... takviye, Royal takviye Vallahi sağlam Royal takviye var Tosuncan yani gerçekten maşallah Diyoruz Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar. Moda sabahlar sonra biz varız karşınızda sevgili sanatseverler. Modern Sabahlar. Wake and Walk'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Fire ile birlikte gündeme bakıyoruz. Buyursunlar. Çünkü söylemediğin zaman Lalet Tayin bir Modern Sabahlar anlaşılıyor. Halbuki programı sunuyor kardeşim. Lalet değil. Wake and Walk'un sunduğu Modern Sabahlar. Teşekkürler. Eee saatimiz 8.49 oldu. Hemen e, bu saati bitirecek birkaç tane önemli gelişmeyi anında aktarmak istiyorum dinleyicilerimize bir saniye lütfen. Hemen son ayarlamaları yapayım. Teşekkürler. Ee, Başkan Barack Obama ile selfie çekip bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşan beyzbol oyuncusu David Otiz'in maceraları konuşuluyor Amerika'da. Selfie de haber mi oluyor artık? Ya selfie çekmek de biraz artık şey değil mi bu hmm, ne bileyim bir ya sıkıcı olmadı mı hala selfie çekip koyanlar var. O bir de sonradan başkaları yenip yani daha doğrusu gündemi çok yakın takip etmeyenler böyle 2-3 hafta sonra falan işi el atıyorlar. Sonra çok hoşlarına gidiyor. Onlar böyle bir tekrar devam ettiriyorlar. Sonra bir yani akım yalnız selfie şöyle başladı. Bu telefonlar işte dijital makineler Hı -hı. küçüldüğünde Hı -hı. ve fotoğraf çekmeye başlayan telefonlar evet. çıktığında insanlar kollarıyla uzatıp böyle kendilerini çekip sonra bakıyorlardı. Hı -hı. Nasıl, Birisi bu nasıl şeyi fark etti. Ne evet. Böyle çok zor oluyor falan. Kendini e, şeyde görsün diye telefonun ön yüzüne de bir kamera koydu. Zamara, ondan evet. sonra koptu gitti. Evet. Ondan mesela sonra. aynada fotoğrafını çeken insanlar vardı mesela hatırlarsan. Evet o biraz bir şeydi. acıklı bir şeydi. Bu acıklı durumu ortadan kaldırılıyor. Sen ne kadar diye. Nezih valla bu sabah güzel. Nezih ifadelerinden dolayı tebrik ediyorum. Yani acıklıydı dedin. Biraz yani ben de kendi adıma da söylüyorum. Yani aynada çekip baktığım zaman şey, tamam bir geri zekalıyım yani. Ne yapmaya çalışıyorum? Aynayı keşfettim arkada Bak aynayla ile fotoğrafı orada kendimi bir gördüm. İyi de orada fotoğrafı tam karşına şey e, makinanın açısını ayarla ki çok doğal çıkıyormuş. Bunu belli etme Ali? Evet sevgili dinleyiciler. E, korktun mu Fire? Biraz korktum galiba. <gülüyor> Korkmadım da gene <yine> benim bu <gülüyor> Oktay Demirci benim zafiyetimden yararlanarak. <gülüyor> yani bu, bu bu bir zafiyetsiz zafiyet. E, teşekkürler. Hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Hoş bulduk. Merkez stüdyolara geldim. Ee... Merkez stüdyo Merkez B, B kampüsündesiniz şu anda. O oh, bütün oh, oh, ha. <gülüyor> hazırlıklarını yap. B diyorsun yerini bildiyorsun. Ha, yerini merkez, merkezler demez B. B, B yalnız. B, B stüdyosu. Hayır, abi, şimdi bir seyyar stüdyomuz var bir de merkez stüdyolarımız var biliyorsun yani. Ben biliyorum da dinleyicilerimiz biliyor mu bilmiyor mu onu bilmiyorum yani. Sabahtan beri, beri stüdyolarımız <gülüyor> anlatıyoruz. Başka bir şey konuşmuyoruz yani biliyorsun. Baya bir stüdyomuz var. Stüdyolarımız güzeldir Oktay diyorsun. tam şeyin e, gıybetin üstüne geldin. Şeyden mi bahsediyorduk? Neyden Selfieden bahsediyorduk? O, Selfieden bahsediyorduk. Evet, <gülüyor> selfilerden. Evet <gülüyor> selfilerden. Selfilerimiz. Başkan Barack Obama ile selfie çekip bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşan beyzbol oyuncusu David Otis'in bir e, özel bir Reklam telefon markasıyla tutuklandı, tutuklandı ve ağzını burnuna o telefonla vurmuşlar. E, vurmuşlar e, ve yıllarca içeride yatacakmış. Yani ben sonuçta ulusal güvenliği tehdit etmiş. yani selfie ustası olmak önemli bir şey ya. Yani şimdi mesela fotoğraf çekme diye bir şey var ya. Ne demek bu iyi yani ya selfie çeken var, sürekli çeken var fotoğrafı bir güzel kare yakalıyor işte ayarlıyor falan. Hangisi evet. selfie içinde geçerli? Evet, o çekti. Doğru doğru. Yani, yani, yani selfie de de uzmanla. Sadece kendi kafanı bir şeyin önüne koyduğun zaman o selfie oluyor elbette ama lezzetli selfie değil. Amatörü eğlendirir. Yani e, bence selfie'nin üstüne gitmek lazım. Bir de fotoğraf çekenlerin en büyük sıkıntısı ben görüyorum yani sergilerde fotoğrafçı adam fotoğraf sergisinin sonunda o bile aynayla kendini fotoğrafını çekiyor bir şekilde. Çünkü Kadıncan'ın 1910'larda falan başlamış bu aynada. Fotoğraf çeken ne oldu odandır... onlarda? 1800'lerde başlamış Oktay. 1810'larda başlamış sevgili evet. dinleyiciler. Daha da eski. Yani bu e, fotoğraf çekenlerin kaderindeki en büyük e, şey. Sıkıntı. Açmaz. Evet. Şey, çekiyorum çekiyorum ama ben hiç fotoğraflarda yokum. yokum. evet. O, ondan kaynaklı ilk olarak çıkmış. E girme o örtünün altına. Girme o zaman sen de çık. Oktay 1800'lere gitti orada. İlk fotoğrafçılardan bahsediyorum. Ben. O çekmezse de kimse çekmiyor yani adım. Bir, fotoğraf makinesinde bir tek onda var. Yani o yüzden selfie üstüne bence çalışmak lazım. Selfie Güzel çalışmak selfie. lazım. Beyaz Saray harcında çünkü yasaklandı. E, ve Amerika genelinde e, biz nasıl Twitter'a giriş yasakla selfie çekmek galiba ulusal güvenliği tehdit eden en büyük suçlardan biri olacak ve yasak. Yani çok özür dilerim de orada selfie çekip reklam olarak kullanı, kullananı eleştirmeden önce bir önce bir ben Michel Obama'ya bakarım çünkü yani biraz Hay, yüz, ağzını yüzünü büyerek şöyle bir, biraz, doğru biraz yani önce yüz verip yüz verip ondan sonra şey bunu yapamazdın yalnız falan demek de pek bir şey değil e onu daha önce o da yapmıştı falan diye gelirler ondan sonra kapına galiba şey mi bu yani. ne derler? Ee, Danimarka başbakanıyla da Evet. selfie çekilmişti ya evet. onu içine attı şimdi bahane arıyordu bahane, selfie meselesi bimsindi püskürdü birisine. püskürdü çünkü selfie çekerken şöyle bir sıkıntı ya var bu adam yani, da o şey kadın değil şey değil ya yani. Obama değil mi bu arada şey evet, işte bir, bir şey, şey bir yerden bir bahane çünkü selfie de şöyle bir sıkıntı var diğer fotoğraflardan ayrı olarak ee, kol mesafesinden çekildiği için evet. iyice yaklaşmak bir gerekiyor. Bir samimiyet, gereksiz bir samimiyet yani oluyor. Danimarka Başbakanını gördük Barack Obama ile samimi bir şekilde. <gülüyor> Kim bilir kimlerle ne samimiyetler, sarılmalar iyice yanak yanağa gelmiş. Kamera sığma derdim var Şimdi yani. aslında yani şimdi çekeni var. Şimdi Barack Obama'nın tam kol boyu bellidir de affedersin bazıızın kolu da güdük. Hadi badi konuyla bir kız geldi. Çekmek istiyor. Neredeyse kucağına çıkıyor başka. Ne Doğru. kucağın tepesine çıkıyor ya. Onu kafaya iyice aynı kareye koymak için neler neler. Ben çekeceğim. Bir de o var selfie. Ben kendisini çekmesi gerekiyor ya. Tabii. Yani ben çekeceğim dediği zaman. Ya ver arkadaşına uzaktan çeksin. Yok illa selfie. Ya orada etrafta başka insan yok mu? Rica et. Bak bugün bir sürü mekana gittiğin zaman bir... Ee, servis elemanlar rica ettiğinizde hepsi adeta birer profesyonel. Ama yani o şeyin kendi tutup küçük parmağını kendi küçük parmağını Onu elinden ayırmasının tadı olmaz. Tabi tadı ayrı olanın selfiesi de bir olmaz. Peki şu var selfie yapmak var ayrılacak kendi kendine çekilecek. Yıllar sonra böyle çektiğin selfiesi bir fotoğraf albümüne koyup baktığında şey diyeceksin mer ne yalnızmışım mer bir tane bile tamam selfie çekerken yanında insanlar var ama Şimdi fotoğraf neredeler? çektirecek bir kişinin yok. Siz de i̇şte o saatte çektirdiğin insanlar şimdi neredeler? Mesela Obama ile çektirdin. Nerede Obama? Amerikan başkanı. Sen neredesin? Bitti. Başka sorum yok. Benim başka sorum yok. <gülüyor> Finlandiya Başbakanı ile çektirdin. Nerede Finlandiya Başbakanı? Finlandiya'da. Sen tamam. neredesin? Sen neredesin? <gülüyor> Merkez BES, Merkez <gülüyor> Başka sorum yok. Bunları örnekler çoğaltılabilir. Size bir iki örnek verdik sevgili dinleyiciler. Siz de kendi örneklerinizle bize başvurabilirsiniz. faksla. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler Walk Walk'dan yemek kazanmak şansınız var Telefonumuz 210-30-30 Biz sizlerin çok havalı insanlar olduğunuzu biliyoruz Buna inanıyoruz Ama en son neyin havasını attığınızı kestiremiyoruz. O yüzden bugün sizden öğrenelim dedik birebir. Telefonumuz 210-30-30 Twitter adresimiz @modernSabahlar. bize en son neyin havasını attığınızı söylerseniz aranızdan şanslı bir isme de biz Walk'tan iki kişilik yemek armağan etmeyi Taahhüt ederiz. Yani bu, bu şey hava atmak derken kendi kendinize de hava atmış olabilirsiniz. Keşke bir görseydin dediğiniz yani, şeyler de olabilir, olabilir yani. yani, yani bir, bir başarı hikayesi olabilir. Bir başarı hikayesi Mesela, olabilir. birilerine bir şey ifade etmeyen ama sizce bir başarı olduğunu düşündüğünüz her tür anınız hikayeniz. İtina ile değerlendirilir. Geçerli değerlendirilir geçerlidir. geçerlidir bu bu Ege'nin son... bir başarı hikayesi değil. İlk telefonu Zart diye alabilseydi Ege'nin bu bir başarı hikayesi olacaktı. Ama ne yaptı? İlk telefonu alamadı. Hop diye aldım telefon diye anlatırdım size. Yani. Yayında montaj mı var diye ee, Muzur X adlı dinleyicimizden şey geldi. Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor diye. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Bugüne kadar bir yayıncıya gelmiş en büyük... Başak en büyük suçlama. En büyük suçlama. Yani o, genelde dolayı canlı dolayı. yayın yapıyoruz ama elbette zaman zaman dublaj, zaman zaman montaj, montaj yaptığımız oluyor, oluyor bizimde. Evet. Günaydın aman. Ama sen şunu kapat bir tekrar şey yap iyi yapamıyorsun. Bir yerlerde hata yapıyorum var Evet tamam şimdi aç evet bas basayım basınç evet. tekrar evet. düğme bir düğme, düğme A, bir de pot Günaydın Hadi. efendim. Günaydın merhaba. merhaba. efendim. İrem var. neyin havasını attınız en son? Ya en son ee, siz bu yönümü bilmiyorsunuz tabi de. Pardon İrem Hanım bizim sizin yani, bilmediğimiz <gülüyor> İrem Hanım bir ek çok önemli bilinme bilinme. Bilinme rahat olarak söylüyorum pardon neyse. Siz <gülüyor> bilmiyorsunuz bu yönü tabi her ya şeyi yazmıştım da. Şi şey, genç şairlerimizden İrem evet. Er net konu e da yazmış. Onda ne gide yayınlanacaktı yayınlanacak. Ben kabul etmedi. Evet. Dergi istedi, siz kabul etmediniz ve bunun muhabasını mı attınız herkese? Tabii bunu insanlar arasında bunun havasını atarak işte biz level'a level atlamaya çalıştık. Peki yani dergi dediğiniz <gülüyor> şey mi? Posta gazetesi olmuş olabilir mi? <gülüyor> Yok canım, Yurdumun şey mi? Şairleri köşesinde. Yurdumun Şairleri köşesinde hani öyle bir başka şiir yayınlanan. <gülüyor> <gülüyor> ben çünkü şiirleri hep oradan takip ediyorum da. <gülüyor> Şiir, şiir yazıyor musunuz? Şiir falan yok canım. Normal bir edebiyat dergisi. İrem Hanım siz şiir yazıyor musunuz? Tiyatro yönünüzü biliyoruz. Hakikaten bilmediğimiz bir Yaziyorum yönünüzü. Yazıyorum canım. Şey. Zaten Fransız dil edebiyat okuyorum ben. Bir taraftan da yazmak e, gerekiyor. Fransızca yok. şiir de yazıyorum zaten. Fransızca, fransızca. şiir. Bir e, güzel bir kuple <gülüyor> alabilir miyiz? Bir Fransızca şiir <gülüyor> Şu şiirinize. Şu an hemen aklınıza <gülüyor> geliveren. Aklınıza <gülüyor> geliveren. <gülüyor> hayır hayır. O zaman İrem Hanım biz ekledik listemize. Dergiyi reddederek hava atmak. Evet efendim. Sizin kapısında beklediğiniz dergiyi ben reddediyorum efendim diyerek hava attınız diye ben bunu yani, uzun evet, uzun kaydediyorum. Çok teşekkür ederim Engel Bey. Sağ çok sağ olun efendim görüşmek Teşekkür ederiz. Güzelim. Sağ olun sağ olun. Ne çok kadar iyi. güzelmiş ya benim havasını attığım şey hep park. Park derken? Yakına park ettim. Kaldırıma sıfır atıyorum. park dediğimiz hadise. Benim de trafikte yalnız en son havasını attığım şey ya. trafik. <Gülüyor> sıfır park mı güzel yere park ettim? Yok etmiyorum. hayır. Ee, olur olmaz yerlerde yayalara... Ee, yol vererek evet. arabanın içindeki diğer insanlara hava. Evet. Ya yaya da değil. Ben hatta etrafa böyle hatta Tunalı'da sıklıkla yaptığım bir şey oluyor. O kadar böyle bir şey oluyorum ki. Evet. Avrupa'yı Ankara'ya getirdim işte. Günaydın efendim. Günaydın kolay gelsin iyi yayınlar. İyi, iyi. i̇yi yayınlar i̇yi, iyi, o kadar yeter Bir yani. şey iyi diyelim. Hayırlı <gülüyor> kazançlar. Buyurun efendim. Kimle görüşüyoruz. Sefa ben. Sefa, Sefa Bey ben. hoş geldiniz. Evet. Sefa geldiniz. Evet. Sefa Sağ geldiniz ben. dostlar. Ho hoy. Evet. <gülüyor> Neyin de <gülüyor> abi, attın Sefa Bey? Abi dün ben çok garip bir... Daha sonra da sonra ben ne yapıyorumun farkında, farkına vardım da. Hayırdır kendimi ya. Kendimi böyle çok iğrenç hissettim. Nedir? Abi, spor salonundayım. Koşuyorum koşu bandında. Bir tane de kulaklığım var benim kablosuz kulaklığı takıyorsunuz kulağınıza, hı hı. E, bu kafanızın arkasından geçiyor böyle şey gibi. Herhangi bir kablo yok, ampüüt çalıyor. Neyse kızım, teki geldi yanımda, pardon bir bakar mısınız dedi, tabii çıkardım kulaklığı hemen. Yani kulaklığımız çok güzelmişti işte, nereden aldınız vesaire. Abi ben bir anlatmaya başladım, bir iki dakikayı buldu herhalde ben kulaklığın <gülüyor> hikayesini anlattım, işte çok rahat. E, kablosu yok böyle çok güzel koşuluyor da öbür türlü kablolar bir tarafınıza dolanıyor koşarken düşüyor gidiyor bir şeyler ter e, kulağınızdan çıkıyor kulaklığı... kız güzel miydi? şu anda Sefa bize Bey. mi hava atıyorsunuz? Niye <gülüyor> bu kadar kadar... Sefa Bey. Yani, <gülüyor> efendim şu anda bize mi hava atıyorsunuz? Yani uzun uzun anlatıyorsunuz kulaklık teknolojisini yok tek... <gülüyor> hayır ben böyle çok hani kulaklı överken buldum kendimi. Evet. Memnunum üründen. <gülüyor> ee, hani onun da alması bir reklam aracı gibi hissettim kendimi diye. Ama belki de hanımefendi çok güzeldi. Onu biraz etkilemek istediniz. Bu e, teknolojiye olan hakimiyetiniz ve bir öncü e, hareketiniz sayesiniz. Çünkü sizden başka herhalde kimse de yoktu o spor salonundaki. Belki de sadece kulaklık değildi. Orada sizin e, spor. Hayalleriniz Anladığım kadarıyla spor da yapıyorsunuz. Evet sporda yapıyorum. Kız güzel miydi Sefa Bey hiç uzatmadan abi, sordum. Kız güzeldi ya. Güzeldi ben bu kızla başka konuşacak konu bulamam heyecanı da var mıdır acaba? Hazır kulaklıktan yakalanmışken. Evet diğere bağlasaydınız <gülüyor> keşke ya yani. Ya da sonra nasıl oldu bağlanmıştır belki <gülüyor> telefonlar alıp verildi mi mesela ben size bunun internetten şeyini göndereyim. Yok abi işte benim hava attım doktora. ben kulaklık takıp gelip koşmaya devam ettim. Keşke şey arzu ederseniz bir gün buluşup beraber alalım. <gülüyor> Yok abi işte havası Sefa Bey'in söylediği gibi yani havası üst seviye hava. Vallahi üst level bütün bütün spor salonu. Yani üst perdeden vur salonu. Evet bütün spor salonuna hava yağmış. Üst perdeden vurmuş yani Sefa Bey. Hakikaten. Evet, Bu arada vaktimiz olsa ben de tam olarak kulaklığı hani Bluetooth'la bir MP3 çalardan mı alıyor yoksa kendi mi çalıyor falan? Yok kendi içinde MP3 çalar var. Takıyorsunuz sadece. Şarjı ne kadar gidiyor Sefa Bey? 9 saatten fazla gidiyor. 9 saat falan abi. koştuğunuz oluyor mu yoksa yani 9 saat kulaklığı çıkan? 9 çıkıyor. saat koştuğum olmuyor da hani 3 gün 4 gün hiç şarj etmiyorum her gün 2 saat iki buçuk saat Nasıl fiyatı nasıl <gülüyor> sizce yani fiyat kalite paritesini de değerlendirdiğimizde değer diyor musunuz? Değer çok rahat bir şekilde değer Adam bence de, kulaklığın ee... hastası ya Hakikaten hiç kızla falan olmuş. alakası yok kulaklığın hastası olmuş Bize de yaptığına göre bize de <gülüyor> <Evet. ne> yaptık <gülüyor> Teşekkür ederiz Sefa Bey Teşekkür ederiz Sefa Bey güle güle, güle. Ya yani şey de acıklı zaten. bir şey ben ekliklendim tabii bir insanın çok beğenerek anlatmaya çalıştığı şeyi karşı tarafın anlamaması da ne kadar acıklı bir şey. Anlamıyor değil ki kızcağız anlamış canım anladı mı yoksa belki kız hiç kulaklığı merak etmedi Sefa Bey'i beğendi evet belki de öyle yani, yani konu, bir konu zaten adam onu... kendinden geçmiş ben bu adama nasıl yaklaşabilirim falan diye düşündü belki kulaklıktan konu açılır diye gitti bence yani... hem kulaklığı beğendi hem Sefa'yı beğendi sonra Sefa konuşmaya başlayınca <gülüyor> kulaklıktan <gülüyor> hey, da soğudu <gülüyor> kulaklıktan da vazgeçti baktı adam teknoloji arsızı dedi ki yarın öbür gün ben bununla dedi şey olsam bütün malımızı, mülkümüzü bu teknolojiye atırı dedi. Televizyonların üstüne antenleri koyar evet. <gülüyor> Günaydın efendim. Merhaba Ali Bey. Ali Bey hoş geldiniz yayınımıza. Neyin Hoşçakalın. havasını attınız Ali Bey e en son? Vallahi e, sushi çok severim öncelikle onu söyleyeyim. Afiyet olsun. Biz de severiz. Ee, en son 10 e, set ro sushi yediğimi hava atmıştım. Çok hava atılması bir şey değil ama. Yediğiniz davattınız. Evet evet. Bu yani, ama şey mi? YP Ağur'la mı yediniz yoksa parasını vererek mi yediniz? Yani her birine bedel ödeyerek mi verdiniz? İkisini Ve... de denedim. Daha önce e, hani hepsini yiyebildiğin kadar yede ödediğinden daha fazla ödediğim oldu pek teki için. Peki şunu soracağım ee, Ali Bey. Siz yani miktarla mı hava attınız yoksa durumun var? Tabii, tabii, istediğim miktarda. şeyi bol bol yerim falan gibi mi? Çünkü suşi o kadar da yenebilen bir şey değil. Yenilesi bir şey de yenilebilen bir şey değil o kadar da. <gülüyor> Yok yok yediğim ne? nedense yediğim yemeğin miktarıyla hava atmak gibi bir alışkanlığım var. Ali Bey Böyle kaç kilosunuz gider. ayıptır söylemesi? 115 ile 118 arası. Gidip yediyorum sabahla akşam arası değişiyor. Boy kaç ayıptır <gülüyor> sorması Ali Bey? 1.88 kurtarır mı? Bakayım. Tam iri dediğimiz adam. Tam Oktay Demirçi'nin eski hali. Değil Restorana Oktay kurtarır ya. Kurtarır kurtarır, kurtarır. her <gülüyor> türlü kurtarır. Restorana girdiği zaman böyle yüzlerine <gülüyor> <zaten> sahibinin <gülüyor> ellerini <gülüyor> ovuşturmaya başladığı müşteri. Güzel Abi, Hoş Güzel geldiniz diyor. hoş geldiniz diyor herkes zaten. Peki Ali Bey çok teşekkür ederiz efendim. Ben Görüşmek üzere. Afiyet, afiyet olsun. Afiyet olsun hoşçakalın. Travma isimli dinleyicimiz. iş saatinde Urla'da Deniz'e arkamı verip keyif yaptığımı çalışan diğer çalışma arkadaşlarıma bildirdim demiş gönderdiğim fotoğrafla demiş hakikaten arkasında deniz var önünde de bir e, deniz şişe mi? var Nasıl? ne şiş şişesi olduğu takdirinize bırakıyorum <gülüyor> <gülüyor> kumsala uzanmış e, hanımefendi dinleyicimiz gerçekten havasını atmış ve de kimse yok kumsalda şu anda mı i̇şte yakın zamanda herhalde yakın zamanda o zaman şöyle diyelim sevgili dinleyiciler, Pis bir zaman. reklam dinleyelim. Reklamların hemen ardından da neyin havasını attığınız en son neyin havasıyla böbürlendiğinizi e, bizlerle paylaşın lütfen. Telefonumuz 210.30. Twitter adresimizde etmodernsabahlar. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tıbrıs'a modern sabahlar devam ediyor sevgili severler Walk Walk'tan yemek veriyoruz şanslı bir dinleyicimize. Sorumuz da basit. En son neyin havasını attınız? 210.30'dan .30 edebilirsiniz Ya da Twitter'dan @modernSabahlar sabahlar adresini kullanarak mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şu dakikaya kadar gelenler arasında güzel şeyler var. Dinleyicilerimiz hava atmak için ellerine geçen hiçbir imkanı kaçırmıyorlar. Boşar, harcamamışlar. Önce Günaydın efendim. Ediyoruz. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Gülay ben. Gülay Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Şu an arabamdayım. Park ettim. Sizinle konuşup işime gideceğim. Ne güzel. <gülüyor> ne kadar güzel anlattınız. Böyle... Bu bile bir havalı geldi yani bize yani. Hakikaten bir macera gibi <gülüyor> dinledim adeta. Ben soluksuz. Ben zaten söyleyip gidecektim zaten. Ama asıl havalı olan ne biliyor musunuz? Bu iş yeri Burası YSK'dan dolayı bir haftadır böyle işkence çekiyoruz resmen. İnanılmaz böyle beş dakikalık yolları bir saatte falan geliyoruz. Ben yarım saatte geldim. <gülüyor> Nasıl becerdiğinizi bize paylaşmak ister misiniz Gülay Hanım? 5 dakikalık Aa. yolu yarım saatte gitmenin havasını mı attınız? Evet. Bunu. Vallahi çok Çünkü güzel. Çünkü bir haftadır 2 saatte geliyoruz. İnanılmaz yani çok korkunç gerçekten. Gülerek anlatıyorum ama. Farklı Silden. bir yol mu kullandınız yoksa erken mi çıktınız ne oldu? Yok yok böyle arkalardan falan dolandım. Ben şimdi e, yapmaya çalıştığım şey kendi Caddesi'nden. Evet. Nizat e, Caddesi gelmek. Yani normalde çok kolay ama şu son bir haftadır. İşkenze, çok Kenedinin, senem. tunalının üst tarafındaki kenedi kısmından mı? Evet, Yoksa evet oradan. Mesutun şey, arkalarından dolandım, birkaç kere tek yerine göremek zorunda kaldım falan ters yöne. Neyse bir şekilde başardım yani. Ters bir yönlerden bir yol kısaltma havası. Çok teşekkürler Gülay Hanım. <gülüyor> Yok bu değildi benim havam. hava. Değil mi? Vallahi ne biz bileyim, inandık bize, yani vallahi, başarı vallahi. hikayesi diye dinledik bunu yani. Biz baya başarılı falan da bu buluyoruz. Ne deseniz inanıyoruz yani. <gülüyor> Şimdi ben yaptığım yemekle hava attım. Şöyle ki. Yaptığım yemek şu, ekşi mayalı e, organik tam çavdar e, ekmeğinin üzerine... Bir saniye, e, onu benim bir önce isimleme tamlamasını yazmam lazım. <gülüyor> ekşi mayalı organik tam çavdar ekmeği. Eşki Aha, mayalı... Evet, onun üzerinde hmm. püme ve poşe yumurta. Ne yumurta? Poşe yumurta. Poşe böyle. yumurta. Koşe, poşe yapıyor. çılgıda yapıyoruz ya hani <gülüyor> tamam e, attığım hava da bu değil aslında attığım şu ekmeği ve tomofimeyi kendim yaptım aa ne kadar güzel <gülüyor> yapmışsınız vallahi, şey Adam, hayatınız nefesim hayatınız nefesim. başarı hikayesi show, ya show. Başta, <gülüyor> baştan aşağı başarı biz hikayesi biz yazmakta zorlanıyoruz siz söylemekte bu kadar vallahi kolay ifade yaptım. ediyorsunuz ben bra bunların hepsini yaptım evet hayatı dolu dolu yaşamışsınız vallahi gerçekten giriş cümlesi sabah kısa anısı ve <gülüyor> yaptığı yemek ve ben vedasının da havalı olacağını düşünüyorum Gülen Hanım. Ben, ben bir küçük kukla bir şey sormak istiyorum Gülen Hanım. Somon füme yapmak kolay mı zor mu? Şimdi füme dedim aslında ama insanlar anlatsın diye füme dedim. Aslında gravlax füme zor ama gravlax dediğimiz o tütsü tadı olmadan oluşan. Evet. Anlatabilir değil mi? miyim? O kolay, o çok kolay. O çok kolay, o, o gravlax dediğimiz... <gülüyor> Yöresel bir Norveç mi yemeği? Çok teşekkür Aynı ediyoruz. Mi? Çok sağ olun. Valla yani, Gülay Hanım. Yedirin. Yine gider ayak. Ee, yani gider ayak somon, havanızı. Sizin bildiğiniz o somon somon değil, değil. diyerek. Çok fena hava atarım. Valla hava Çok yaşayınız efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Hoşçakalın. hoşçakalın. Ya, Hatırmışak gibi değil ki ben Gülay Hanım'ın yerinde olsam yemin ediyorum. Herkese böyle 3-5 perde yukarıdan bakarım. 2 işte. dakika sonra ofisteki arkadaşlarına herkes hatta beklerken şak diye yayına çıktım diye de <Gülüyor> Havasını atar. Zeynep Hanım demiş ki diyor. amaç hava atmak değil ama benim için bu ara ev aldım darısı başınıza diye mütevazı bir final yapıyorum demiş. Ne kadar güzel Vallahi güle güle çok... otursun sevdikleriyle güzel vakit geçirsin. Günaydın efendim. Günaydın yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Bahadır ben. Bahadır Bey dinliyoruz buyurun. Ee, ben aslında hava atmak istemiyordum ama geçen arkadaş. E, kaldınız. Vardı. Evet <gülüyor> Onlar beni havaya soktular evet. Arkadaşlara yemeğe gitmiştik Eşimin öğretmen arkadaşları Zekadan konu açıldı ee, <gülüyor> Tabii ki böyle bir de... durumda Bahadır <gülüyor> Bey herhalde Yani <gülüyor> Şöyle bir rehber öğretmen vardı evet. Serpil Hanım diye ismini de vereyim Zekadan ee, zekası üstün olan bazı özellikleri, meslekleri, özellikleri saydı. Ondan sonra bir ortaya çıktı ki ben onların hepsine haizim. Şimdi müzik el aleti çalanlar 8 puan daha. Artı 8 oradan. oradan. Ben şimdi hesabını yapıyorum. Artı 8 oradan yazdım. Evet. <gülüyor> Ama ben şimdi 2 tane müzik e aleti çalıyorum. 25 yaz. <gülüyor> <gülüyor> Onlar paralel mi bağlanıyor mu? Şöyle toplanıyor mu? <gülüyor> Ama şöyle. İkisi de telli alet olduğu için bence bir sayılabilir. Tabii. Hayır. 3 ile çarpılır. Artı 1 ekliyorum. Yine oradan 1,5 beledim. Yani 12 evet. olsun bari. 8 evet. artı 4. <gülüyor> evet beni havaya sokmaya devam ediyorsunuz. Ondan sonra yabancı dil bilmek ve bunu güncel kullanmak zekayı arttırıyor. Kaç, kaç tane mesela Ledit B'yi söylemek, gitarla çalıp? 16 oh. yazılır. 16 yazılır. Sizin kaç <gülüyor> yabancı diliniz? Kaç tane? Bir tane İngilizce mi hocam? Bir tane İngilizce Kaç yazıyoruz oraya? 12 mi? 8 mi? Onu, onun puanını söylemedim. Olsun oh, size ben 10 yani, puan veriyorum. Bu <gülüyor> Hanım da yani başlıyor konuya ondan, ondan sonra, sonra gitmiyor. vermiyor yani. 8 <gülüyor> puan verdin öbür taraftan müzik aletine. Ben kaç puan İngilizce bilmiyorum. Başka? <gülüyor> miyop olanlar da normalden 6 puan filan daha zekiymiş. Oo. Ben maya miyopum 7 numara filan. Onu 6 ile çarp 7'yi çarp ya yani. 7 numara her numarayla zarf edilir. Bunlar standart IQ'nun üstüne konulan ekstra puanlar mı? Evet öyleymiş. Peki standart IQ'nuz kaç sizin Bahadır Bey? O düşük ya, işte oradan. Sırada, sizinle bize defada bu sabah bunu konuşmuştuk. Siz o sıra bu IQ ile ilgili bir konuşma yapıyordunuz. Ben internette bulduğum bütün kaynaklarda IQ'yumu ölçtüm ama şimdi o testleri çok yapa yapa alışıyorsunuz. Evet. Sonuçta Şimdi ben 140 filan çıkmaya başladım İlk ama bu doğru kaçtı. olduğunu düşünmüyorum. İlk Sizin test. bir IQ dershanesi açsanıza. <gülüyor> bir ara benim bu taktığım bir konuda şey özellikle çocuklarımın IQ'su yüksek olsun filan diye bir takıntım vardı. Sonra bu IQ, MIQ filan çıktı ama şimdi çocuklarıma baktığımda IQ'larının çok yüksek olduğunu görüyorum. Yeterli. Evet. Yeterli. Yani o zaten Her şeyi şey de hava attınız valla hayatta, yani. Hayatta başarılı olmak için. Peki Çocuklarınızla da hava attınız. Bahadır Bey Vallahi önünüzde mi? durulmaz. yok ya Maşallah <gülüyor> diyelim. Yani çok efendim görüşmek üzere. yayınlar. Güle güle Ayfer Hanım demiş ki dün yoga dersinde kol duruşuna kalkı vermenin havasını atmışım bir sefer de mi? Dedi arkadaşım. Artık demiş. nasıl bir edayla indiyse Kol duruşu, ne? şu böyle kolduruşu, tek kolduruşu. El, yani. Elba şamut yani, gibi böyle, bir şey böyle, mi? Böyle, böyle böyle yapıyorsun. Ondan sonra bu, bu tarafı. Bacandı. Beri yandan atıyorsun. Bu, bu işte. Şu. Ya da böyle. Öbür beri Aa Siz Öbür de böyle. bayağı yeteneklisiniz Tabii çocuklar. Bak, bence, bak şu şekil Fahir bak. Bence bir yoga, bir yeri açmayı düşünür müsünüz Yoga yeri, yoga şeysi diye. İbrahim Bey Amerikalardan gelen yeşil kahve çekirdeklerimle önüme gelene hava atıyorum demiş. Kendi mi kavuracakmış onları? Daha kavuramamış. Kolay değildir o işler. Akıyamaz ki insan. Günaydın efendim. Günaydınlar iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Burak. Burak Bey buyurun dinliyoruz sizi Twitter'da yazdım gerçi ama dayanamadım sonra araya geliyorum bir daha havasını atayım. Bir de şifa ayını atın. Yüzümüze söyleyin. Bir çevirin. Hava atmada da en önemli şeylerden bir tanesi siz bir şeyin havasını atarken karşınızdakinin ondan etkilenip sizi böyle gaza getirmesi. Yoksa anlatıyorum anlatıyorum hiç etkilenmiyorlar falan gibi bir his oluyor. Etkilenelim biz de. Burak Bey'den de tekrar ondan sonra gelir radyo Radyoda bir bak. Siz Heh. orada tam anlamadınız ama ben şey öyle anlatayım diye o duruma gelmesin. Buyurun Burak Bey dinliyoruz sizi. Bu karaktere sığdırabildiğim kadar söyledim Gelsene, bir de tabii anlatayım. Şey, tabii e, tabii. Buyurun. Karşıdakinin dinlemesi e, hava Belgeleriniz ben, benim, benim... önümde ama sizin sizden dinleyelim. Buyurun. <gülüyor> Peki teşekkürler. Ee, bir arkadaş ortamımızda bekarların yoğun bulunduğu çiftlerin az bulunduğu bir ortamda bekarlık sultan gibiden bir muhabbet yürümeye başladık. İşte evet. ben tanıştığım arkadaşımla şöyledir, böyledir ama işte olmuyor vesaire vesaire vesaire. Ee, biz altı ay öncesinde evlenen bir arkadaşımız var. Altı ay önce tanışlar ve altı ay önce de evlendir. Yani tanıştılar. E, muhtemelen bir çay kahve içtiler sonra evlenmeye karar verdiler. Hı hı. Ve öyle ballı anlatıyorlardı. Kendime bir dayanamadım. Ben eşimle 13 yıldır İşte hı hı. Lise, lise hayatımız, o, üniversite hayatımız, sonrası iş hayatımız vesaire 13 yıldır tanıştım. Bir sene oldu evlenelim. E, bunu böyle gözüne sok 13 yıldır tanıştık. Biz işte şöyle şunların, şunların, şunların. şunların. 45 dakika yakın anlattım. Yani bu çift olsun arkadaşımız kalkmak durumunda kaldı gibi bir durum oldu. Yani... O kadar da mutlu, mutlu olduk. Yani hem olasını attım hem böyle bir yani arzağına payını oldu. verdiniz yani. Kurumsal olarak ama. kurumsal olarak evlilik kurumuyla mı yoksa aşk hayatınızda mı hava atmış? Hangi kategoriye sokarsınız kendinizi? Her ikisine. Ben eşime eşime her zaman söylüyorum. Hatta çevremdeki bütün arkadaşlarım da söylüyorum. Bilirler ben eşime çok büyük bir saygıyla, sevgiyle ve derin bir Ne kadar güzelmiş. Zaman, Peki eşinizin yani o... bir dövmesini yaptıracak olsanız, eee <gülüyor> neninize yaptırırdınız? <gülüyor> Haldime diyeyim de bu kadar şeyden sonra. Valla Çok da havalı cevap verdi ya Vallahi yani. <gülüyor> çok sağ olun Vallahi sağ olun Burak Bey. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek ya, üzere hoşçakalın. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Dinleyicilerimiz da. baştan aşağı havalı ya. ya herkes havalı ya. Burak Bizim... Bey demiş ki modern sabahlar dinleyerek hava atıyorum. Dinle, dinliyorum diyerek hava atıyorum sağ olsun. Zeynep Hanım telefonumun borcu bitti. Çok havalıyım bence demiş. O da güzel bir şey yalnız Çok değil. ayrı bir hissiyat Borçsuzluk yani. Borçsuzluk mu? Berna Tabii. Hanım, Bahadır Bey'le... Ege en büyük hayattaki... Ben... Sizin hiç borcunuz yok mu? Yok. Berna Hanım... Onunla fotoğraf çektirmişti. de. Bahadır Bey'le hava atmak istiyorum demiş. Aynı radyo programını dinliyoruz her <gülüyor> sabah demiş. Çok zeki insanların dinlediği programı dinleyip anlıyorum diye Berna Hanım havasını atıyor. Kenan Bey demiş ki benim bir şey demem gerekir mi bilemedim. <gülüyor> <gülüyor> i̇smini vermesi yeterli zaten listemizde üst basamakları ünlüten <gülüyor> <yükselmiş gülüyor> O yüzden zaten. ismini de vermemiş. Labali yokuşu. yok. Şi vallahi hiç. İsmini, ismini de vermeden bu havasını atmış. Hakikaten çıtayı üst seviyelere taşıdı. O zaman bir reklam arası daha sevgili dinleyiciler. Baktık siz seviyorsunuz bunu. Telefonumuz 210.30. Neyin havasını attığınız en son diye soruyoruz. At Modern Sabahlar'a da cevaplarınızı gönderebilirsiniz. Walk and walk'tan yemekleri kazanabilirsiniz. Modern Sabahlar w <laughs> w Modern sabahların son dakikaları sevgili dinleyiciler. Walk Walk'tan yemeğimizi kime vereceğiz? Onun telaşı içindeyiz biz de. Onu versek, bunu mu versek de hakikaten de kolay değil. Bizim için de zor. E, yarışanlar için de zor. O kadar yani yarışma kutulara heyecanları yüksek. E, olacak mı olmayacak mı? Onlara yeni kadar bir başarı hikayesi olarak e, belki de gelecek. Tabii attıkları havalara bir insanın eklenecek. arasından sıyrılıp yani yine bir numaraya yerleşmiş şöyle oluyor. Bir, şöyle bir toparlamak gerekirse Twitter'dan bize gelen en azından dinleyiciler. Dinleyicilerimiz pek çok şey paylaşmış. Yani onları hızlı hızlı müsaade ederseniz ben bir e, göz atayım. Emre Bey demiş ki mesela şu aralar YouTube'a girebiliyorum diye hava atıyorum demiş. Ne kadar çok, güzel. Çok gerçekten havalı. Yağmur e, demiş ki yarım saat önce aramızda 50 metre olan otobüse koşmayarak havamı attım. Durakta 20 dakika bekledim ama o koşmamanın havası bende saklı demiş. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ondan sonra Tutku Hanım babamın işinin havasını attım demiş. Babam zengin diye mi? Nasıl? Ya. Onu, babasının yok, işi geri. Türkiye'nin dört bir hava ver... Ayrıntı vermeye gerek Getir kadar havalı bence. Fuat Göçer, e, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen olduğum halde LCDG'de kızlarım okuyor diye hava atıyorum. Hı <gülüyor> <gülüyor> LCDG? Bizim kızın okulu işte. Ondan sonra Nurhan Erbil, e, kuaförlerle iletişim kurmayan biri olarak Nedir? Ne bu? Modern sabahlar dinlerken Esat Kıratlıoğlu üzerinden Krepe'nin de ne olduğunu öğrendiğimin havasını attım demiş. He, hmm. bizi dinlerken o bilgiyi Krepe'nin hmm, evet. yani bazı bilgileri kuahperlerden daha doğrusu uzmanlarından değil modern sabahlardan alıyor. Ne kadar doğru bir kaynak. Çok. Ben şu anda bir hani e, bir başvuru kaynağı. bence bunun havasını biz de atmış olduk. Biz oldu de atmış sayesinde. olduk yani biz de havalı bir konuma geldik bir anda. Filiz Hanım doğum günümü 3 gün içinde e, Facebook'tan Open Party eventi açıp 35 kişinin gelmesiyle çok seviliyorum havasını attım. Valla bu... Herkes benim ağızdan. Herkes mi çok seviliğinin havasını atmak hakikaten ayrı. İşte partide şöyle mi yaptı? Kimdi bu dinleyicim? Filiz Hanım. Filiz Hanım kaç kafa saydın? <gülüyor> Böyle <gülüyor> arkadaşına sonra kaç kafa saydın? 35 kafa. İyi. İnternet radyonuz çok fena kasıyor demiş. İnternet radyomuz, radyomuz kasıyor. MSN'e geçelim. Bunun <gülüyor> ee, havası bilmiyorum var mı. Ondan sonra ve daha pek çok mesaj gelen e, Twitter'a teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi bir harma yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Hem telefondan gelen isimleri hem Twitter'dan gelen isimleri bir araya kolladık. Ve dinleyicinin yani. harman olduğu bir alana geldik. Çek, çek, şak, çek, şak, şak, şak, şak, şak. ...şıkır şıkır şıkır fışır fışır ...faş faş faş çek. faş... fış fış fış fış fış fış fış fış fış fış fış fış fış dedim ben... ...kendi fış fış fış fış fış fış fış fış fış fış fış fış Şanslı ismimiz. Aa, çok enteresan ya. <gülüyor> çok ilginç. Sayerin şey. önüne düştü bugün şanslı. Evet valla. Bugün la Up diye önüme düştü. İrem Er. İrem, İrem Er. Valla her sabah arıyor. Bu sabahmış şansı. Kısmet Tebrik ediyoruz diyoruz, İrem Kısmet diyoruz diyoruz. İrem Er diyoruz. Sanat bir kere daha kazandı. Yani evet. Şiir kazandı. Şiir kazandı de. değil Hepimiz mi? kazandı. Yani evet şiir kazandı. Üstelik de Fransızca şiir. Keşke bir Fransızca şiir okuyanımız olaydı da. İsterseniz açarlık. ben Olivetto'yu okuyayım. Bir Olivetto'dan kısa bir kubliye. Bir, biraz mancap, da fonu kısa. Maka veremiyoruz yeniden. <gülüyor> fonu kız. Onun şiir gibi ama melodisiyle biliyorum da. Şiir olarak zor gibi. Nasıl ya bir şey biliyorsan. Ya şarkıyı de... bilince hemen şiirini okuması kolay değil ya. Niye canım? Mesela. Şarkısını yani, söyle. Şimdi mesela binlerce dansöz var şarkısını sen çok iyi biliyorsundur da. Şiir olarak okumak için bir çalışmak lazım. Karşıma bir daha çıkma sakın. Bence asrın hatası olur. Yanlış söyledin mesela. Ya başka bir şey söylüyorum belki ben. Ben iddaki binlerce söz varı mı söylemek zorundaymışım. Sevgili dinleyiciler İrem Alın. tebrik ediyoruz. Yarın sabah buluşma dileğiyle. Bir gün bir gün olacak